Brezilya'nın Sao Paulo kentinin gece kondularında favelalarda büyüyen bu çocukları anne babalarınınkinden çok daha farklı bir gelecek bekliyor olabilir. Uzmanlar haklı çıkarsa tabi. Stavpoğlu'lu gece kondu çocukları arkadaşlarının doğum gününü kutlamaya hazırlanırken biz de onların geleceğinde hayali bir gezintiye çıkalım. Yükselen ekonomik güçlerden Çin'in yükselişi konusunda bir Avrupalının Alman işletme danışmanlığı şirketi Roland Bergen'in Pekin bürosu müdürü Eugen von Keller'in görüşünü alarak başlıyoruz. Çin Devlet Başkanı Hu Jintao'nun geçen yıl boyunca yaptığı anlamlı dış gezilere dikkat çeken von Keller, Batı'nın Çin konusunda çok daha kaygılı olması gerektiği görüşünde. Bugün Güneydoğu Asya'ya bakarsanız sadece her yeri dolduran Çinli turistleri görmeyeceksiniz. Aynı zamanda Çinli yatırımcıları fark edeceksiniz. Sadece turizm sektöründe de değil. Oteller alıyorlar, şirketleri satın alıyorlar. Sadece bu bölgede değil, aynı şeyi Güney Amerika'da da yapıyorlar. Amerikalılar oralarda neler olup bittiğinin hakikaten farkında mı merak ediyorum doğrusu. Yalnızca Çin devlet başkanı Hu Jintao'nun nereleri ziyaret ettiğini izlemek bile yeterli. Şili'den Arjantin'e, Brezilya'ya. Bunun arkasında gayet açık bir strateji var. Alman iktisatçı Von Keller'e soruyoruz bu durumda. Sizce de hakikaten dünyanın yeni hanesinin doğuşuna mı tanık oluyoruz? Tabii bu 10-15 yıl önce giyim eşyası sektöründe gerçekleşti bile. Sonunda dünyada giyim eşyası ihracatının %70'ini için yapıyor olacak. Çin için bir sonraki adım elektronik eşya piyasası. Oraya girdiler. Bunun da çoğu en ünde sonunda Çin'de imal ediliyor olacak. Çin'e kayacak başka sektörler de var. Mesela otomotiv sektöründe kayma başladı bile yedek parçada öyle. Peki batıda ne olacak? Orada kim ne üretecek? Avrupa'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne ne olacak? Büyük tüketim malları endüstrilerinin Çin'e kaymasından çok kaygılanmamak lazım. Beni kişisel olarak endişelendiren birçok araştırma ve geliştirme projesinin de Çin'e kayması. Hizmet sektöründe de Çin ve özellikle de Hindistan'a önemli bir kayma var. Öyleyse bir gün cep telefonunda standartı Çin mi belirleyecek? O zaman ne olacak? Önemli sorular bunlar. Siemens gibi şirketler daha şimdiden telefonlarının çoğunu Çin'de imal etmekte kalmıyor, aynı zamanda bütün araştırma ve geliştirme projelerini de Çin'e taşıdılar. Bunun anlamı şu, bundan böyle bir cep telefonunun hangi özelliklere sahip olması gerektiğinde Almanlar değil, Çinli tüketiciler karar verecek. Standartı onlar belirleyecek. Bu durumda sizin sorunuza geri dönmek isterim. Batıya ne kalacak? Hakikaten ne kalacak merak ediyorum ben de. Çin'in nabzını iyi tutan bir iktisatçı, Alman danışmanlık şirketinin Pekin temsilcisi Eugen von Keller böyle düşünüyor. Belki Almanya ve Fransa gelecekte otomobil üretmemeli. Belki tüm otomobil üretimi Çin ve Hindistan'da yapılmalı. Ve Fransa ile Almanya gibi ülkeler başka alanlara yönelmeli. Fakat böyle şeyleri bugünün batılı politikacılarına söylediğiniz zaman size deli gözüyle bakıyorlar. Bana kalırsa Avrupalı liderler başka ülkelerin güçlenişinden kaygılanıyor. Bu duruma verdikleri tepki ise bu gelişmelerin ülkelerindeki siyasi ya da ekonomik kararları etkilemesini engellemek. Oysa bu gelişmekte ve hızla büyümekte olan ülkelerin önünü kesmek bir yana onların yükselişini hızlandıracaktır. Dinlediğimiz görüşün sahibi ise irdelemeye çalıştığımız teoriyi ilk ortaya atan kişi. Amerikan şirketi Goldman Sachs'ın danışmanlarından iktisatçı Jim O'Neill. Peki ama o zaman kendisine soruyoruz. Avrupalı politikacıların ülkelerinin sanayisini, iş kapasitesini korumak için yapabilecekleri hiçbir şey yok mu? Bu bu ülkelerin yükselişini durdurmak için yapabilecekleri hiçbir şey yok. Yapmaları gereken kafalarını ve sınırlarını açarak gelişmeleri ayak uydurmak ve diğer sektörlere yönelmek. Beğenseler de beğenmeseler de yapmaları gereken bu. Yoksa geleceğin Avrupa'sı zengin Çinliler, Hintliler ve diğerleri için bir turizm bölgesi haline gelecek ve tarihi ve turistik bir tatil beldesi olmanın ötesinde hiçbir önemi kalmayacak. New York'ta giyim eşyası toptancılarının bulunduğu Garment District'e gitmek üzere metroya biniyoruz. Burada dükkanların askılarını dolduran giysilerden çok azı artık Made in America yani Amerikan malı etiketi taşıyor. Amerika'nın tekstildeki girilemesi başlayalı çok oldu aslında. Önce kumaş dokunmaz oldu, sonra dikilmiş giyim üreten imalathaneler kapanmaya başladı. Acaba Amerika'nın hala dünya giyim sektörüne katabileceği ne kaldı bu durumda? F.I.T. is hot F.I.T. is intense F.I.T. is creativity, discipline and success New York'ta Fashion Institute of Technology'nin reklam kulübü, Giderek küreselleşen ama artık eskisi gibi Amerikanlaşmayan bir dünyaya modacı yetiştirme iddiasında bir şirket bu Şirketin yöneticilerinden Eric Hertz Amerika'nın dünya giyim sektörünün geleceğindeki rolü konusunda iyimser Sektör ayakta kalacak ve büyüyecek fakat uluslararası bir zeminde büyüyecek. Şirketlerin çoğunun merkezinin buralarda kalacağını düşünüyoruz. Çünkü bu iş yaratıcılık işi ve tasarım alanında ilham, fikir daha ziyade New York gibi kentlerde ortaya çıkıyor. Fakat imalat ve bütün diğer faaliyetler muhtemelen deniz aşırı ülkelere kayacak. Eric Hertz gelecekte moda sektöründe çalışmak isteyen Amerikalıların deniz aşırı ülkelerde iş bulmak zorunda kalabileceklerini kabul ediyor. Bu sadece giyim sektörü için geçerli bir eğilim olmayabilir ayrıca. Küresel çapta giderek artan ölçüde zengin ve pahalı ülkelerden daha yoksul ve ucuz ülkelere iş kapasitesi kaydırma eğilimine zaten bir süredir hep beraber tanık olmaktayız. At Infosys, we focus on making your organization more responsive in a dynamic environment. We want to talk and your trust. Bu eğilimin dünyaca ünlü öncülerinden biri Hindistan'dan enformasyon ve teknoloji devi Infosys şirketi. Infosys yüzlerce dev batılı şirketin eskiden kendi ülkelerinde yaptırdığı işleri şimdi ucuza Hindistan'da yaptırıp bu şirketlere bir anlamda taşeronluk yapıyor. Geçen yıl Infosys'in Hindistan'ın güneyinde Bangalore'da bulunan merkezine tam 1 milyon iş başvurusu yapılmış. Şirketin kurucularından Chris Gopalakrishnan iş başvurularının bir kısmının ta batılı ülkelerden geldiğini söylüyor. Eskiden insanlar gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere göçüyordu iş bulmak için. Şimdi bunun bir ölçüde tersine döndüğüne tanık oluyoruz. Dünyanın dört bir yanından üniversite mezunlarının, örneğin Hindistan'ın Bangalore kentindeki işlere başvurduğunu görüyoruz. İlginç şeyler oluyor. Geçtiğimiz yıl aldığımız stajyerlerden 70'i MIT, Harvard, Wharton, London School of Business gibi batının en büyük okullarından mezun olmuşlardı. Bu okullardan bu yıl stajyer kotasını yüze çıkardık. 100 stajyerlik için tam 8 bin öğrenci başvurdu. Düşünün. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin geleceğin trenine atlamış gidiyorlar anlaşılan. Şu ana kadar duyduklarımız dünyanın bugünkü ekonomik güçlerini pek de kolay bir geleceğin beklemediğini gösteriyor bir başka deyişle. Asya ve Güney Amerika'nın yükselen güçleri. Fakat ekonomi deyince bugün adı geçmeyen bir kıtadan yine hiç kimse bahsetmiyor. Afrika. Ghana'nın eski Maliye Bakanlarından Kuesi Botchway. Bu ülkelerden bahsederken dünyanın 50 yıl sonra neye benzeyeceğine dair faraziyeler yürütürken Afrika'yı dışladığınızı da görmeniz lazım. Çünkü hiçbir şeyin değişmeyeceğini düşünüyorsunuz. Hiçbir bölge gerçek dinamiklerine bakılmadan anlaşılamaz. Bugün Afrika'nın gelişmesine engel olan faktörleri ortadan kaldırmak için tutarlı ve kararlı bir mücadele yürütürseniz bölge bambaşka bir yer olur. Müthiş başarılar kazanılabilir. Fakat eski ekonomik güçlerin yerini yeni güçlerin alması sürecinin eskisine göre daha dengeli bir dünya yaratacağının da bir garantisi yok ve yatırımlar yönlendirilirken şu anda Afrika'nın haritada pek görünmediği de bir gerçek. Dünyanın en büyük çok uluslu şirketlerine reklamcılık ve pazarlama konusunda danışmanlık hizmeti veren Londra merkezli WPP'nin yönetim kurulu başkanı Sir Martin Sorrell. What the growth of the BRICS uh, Brazil, Russia, India and China tells you is that Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in büyümesinin küresel düzeyde büyük iş adamları açısından anlamı şu, bunu bir yatırım fırsatı olarak görmeleri, yatırımlarını büyümenin en hızlı ve en dinamik olduğu yerlere yapmaları gerekiyor. Brezilya'nın Santos Limanı'ndaki depolarda yükleme faaliyetini izlediğinizde aslında 21. yüzyıla damgasını vuracak yeni ticaret yolları hakkında da bir fikir ediniyorsunuz. Çinliler şimdi Brezilya limanlarına mallarını daha hızlı iletebilmek ve Çin'i daha hızlı besleyebilmek için yeni demir yolları inşaatına girişmiş durumda. Peki ama yeni ekonomik devlerin yükselişi, zenginleşmesi... Öyle sessiz sedasız mı gerçekleşecek? Yeni ekonomik dengeler bütün dünyada genel bir zenginleşme mi yaratacak? Yoksa yeni servetlerden pay almak isteyenler ya da paylarını yitirmek istemeyenler arasında paylaşım kavgaları mı çıkacak? Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanı Luis Fernando Furlan Ticareti, iş ilişkilerini geliştirdiğiniz zaman böyle şeyler normal. Evlilik gibi yani. Flört ederken pek sorun yaşanmaz ama evlendiğin zaman bazı sürtüşmeler çıkıverir ortaya. Bunları halletmek ve ilişkiyi iki tarafa da yararlı bir şekilde sürdürmek önemli bir beceridir. Bence dünyada barışçı bir gelecek için tek yol ticaretin ve zenginliğin gezegenin dört bir yanında artmasıdır. Ticari ve jeopolitik değişiklikler ister istemez dünya haritasında birçok başka değişikliği de getirecek. Yükselen ekonomik güçler Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa gibi eski kuvvetlerle Gıda, enerji ve ham madde için rekabeti kızıştırdıkça taşlar da yerinden oynamaya devam edecek. Bundan 20 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nde zamanın başkanı Ronald Reagan'ın ticaret görüşmecilerinden biri olan Clyde Prestowitz, Amerikan halkının gelecekte büyük bir şok yaşayacağını söylüyor. I think within... Bana kalırsa şöyle bir 20 yıl sonra dünyada ticaret dolarla yapılmayacak. Bu süre daha kısa da olabilir. Bence petrol fiyatı birkaç paranın bir araya konduğu bir döviz sepetiyle belirlenebilir, yen, euro, dolar, belki sterlin filan. Fakat bunu Amerikan kamuoyuna anlatmak zor olacak. Dolar düşebilir dediğinizde bunun ne anlama geldiğini anlamıyorlar mesela. Amerikalıların tepkisi genellikle, tamam dolar düşebilir, çıkabilir, bana ne ben yabancı para kullanmıyorum ki beni ilgilendirmez şeklinde. Amerika'nın doların konumu sayesinde sahip olduğu ayrıcalıkları kavrayamıyorlar. Amerika petrol almak istediğinde gidip biraz daha dolar basması yeterli. Oysa Brezilyalılar, Japonlar petrol almak istediklerinde önce bir şeyler satıp dolar kazanmaları ve sonra dolarlarla gidip petrolü almaları gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Reagan yönetiminin ticaret yetkililerinden Clyde Prestowitz bu görüşlerini yakınlarda yayımladığı 3 Milyar Yeni Kapitalist adlı kitabında da dile getirdi. Bombay'da bir ana yolun üzerinde dalgalanan bir pankart Hindistan'ın yeni küresel ekonomik güç rolüne hazırlandığının işaretlerini veriyor. Üzerinde Hindistan Amerika'yı tek kurşun atmadan fethetti yazıyor. Fetih denebilir mi buna bilinmez ama dişe diş bir rekabet yaşanacağı kesin. Tabi bütün tahminler, beklentiler, yükselen ekonomik güçler olarak tanımlanan Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in gelişmesini tökezletecek olağan dışı bir gelişme yaşanmayacağı varsayımı üzerine kurulu. Bir sonraki programımızda bu dört ülkenin yükselişi tezi konusundaki kuşkular ve aksi yöndeki işaretlere odaklanacağız. <gülüyor>